254. konu, Hendek günü ashabın aç kalmaları ve üşümeleri. Ebu Cihadın oğlu babasına, ey baba, siz Rasulullahı gördünüz, onunla arkadaşlık yaptınız. Andolsun, eğer ben Rasulullahı görseydim şöyle şöyle yapardım. dedi. Babası, Allah'tan kork ve yavaş ol. Nefsimi elinde tutana yemin ederim, Hendek gecesinde Rasulullah ile beraberdik.